Günaydın. Programımızın ikinci günü bugün, bir Salı günü. Umarım pazartesi iş sendromunu atlattık dün ve bugün kendimizi daha iyi hissediyoruz bu yeni sabahta. Zaten bu programla amacımız da sizi iyi hissettirmek, dünyada kendi gücünü ellerine alan insanların hikayelerini anlatmak, paylaşmak. Bunu yaparken sizlerden öneri ve görüş almakta da derlemeleri yapan arkadaşım Zeynübe Ezgi Kaya ve benim için çok önemli. Bize programla ilgili geri bildirimlerinizi www.facebook.com www.facebook.com.taksimuygar.özesmi.page adresinden veya Açık Radyo'nun Twitter hesabından bildirebilirsiniz. İspanya'da büyük bir kampanya başarısı var. İlk önce bunu paylaşalım. Karmaşık bir kanser türüne yakalanan Eduardo'nun eşi 25 Eylül'de Change.org'da bir kampanya başlatmış. Kısa sürede 120 bine yakın destekçinin imzasını almış ve bunun sonucunda da başarıya ulaşmış. Eduardo'nun eşi, yıllardır müşterisi oldukları BBVA isimli bankadaki yatırım hesaplarına ekonomik krizden dolayı erişimleri engellenmiş. Aile tedavinin aciliyeti ve özel tedavilerin masrafları yüzünden bankadaki yatırımlarına başvurmaya kalkınca paralarına ulaşamamışlar. Acaba Banker-Castelli krizlerinde Türkiye'de kaç yüz bin insan mağdur oldu ama bu tabii ki koskoca BBVA, Neyse kampanya sayesinde seslerini duyurmalarının ardından Banka ve Eduardo'nun eşi masaya oturmuş ve görüşmeler yapılmış, kendi paralarına kavuşmuşlar. Fransa'da ise Rochelle Gregory tarafından Dünya Sağlık Örgütü'ne yönelik başlatılan transseksüellik bir hastalık değildir kampanyası hızla ilerliyor. Rochelle, hasta değilim hatta gayet iyiyim. Fakat Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ben bir akıl hastasıyım. Bu ayrımcılığı desteklemekten başka bir şey değildir diyor. Avrupa Parlamentosu'nun 51 Eylül 2011'de sunduğu çözümle transseksüelliğin akıl hastalıkları listesinden kaldırılmasını tavsiye etmesine karşın Dünya Sağlık Örgütü listede bir değişiklik yapmamış transseksüellik akıl hastalıkları listesinde kalmaya devam ediyor. Aynı listeden 1990 yılında çıkarılan homoseksüelliğin yanına artık transseksüelliğin de eklenmesi gerektiğini söyleyen ve transseksüellerin sesinin duyulması için destek bekleyen Rocher'in kampanyası Şu anda 55.000 imzaya ulaşmış durumda ve hızla artıyor. Akıl alır değil. Acaba Dünya Sağlık Örgütü mi hastalandı? Roche'nin kampanyasının başarıya ulaşmaması bana pek mümkün görünmüyor. Baksanıza Avrupa Birliği bile bu yönde tavsiye kararı almış. Gelelim Türkiye'ye. Aolu Maslak 1453 İstanbul Uyan Kabusun Gerçek Oluyor isimli kampanya etkilerini ciddi şekilde göstermeye başladı bile. Yeşil Esretler'in kampanyayı başlatmasının ardından sosyal medyada yankılar devam ederken Ali Ağoğlu SkyTürk'te yayınlanan siyaset meydanı programına konuk oldu. Programda ünlüler ve program sunucusu tarafından ağaçların kesilip kesilmediği sorularına hedef olan Ali Ağoğlu ormanda tek bir ağacın bile kesilmediğini, bahsedilen zararların verilmediğini belirtti. Ali Ağoğlu'na pek inanan yokmuş gibi görünüyor zira Maslak 1453 projesine yönelik kampanyaya destekler hızla devam ederken Sosyal medya kullanıcıları da ağa olduğunu soru yağmuruna tutmaya devam ediyor. Tartışmalar sürerken Orman Bakanlığı'ndan gelen açıklama ise konuya başka bir boyut kazandırdı. Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada söz konusu grup tarafından yapılacak inşaat projesi Fatih Ormanı sınırları dışında yer almaktadır. Fatih ormanından herhangi bir tahsis söz konusu değildir. Ayrıca projenin tanıtım filminin bakanlığımızın sorumluluk alanında yer alan Fatih Ormanı sınırları içinde çekilmesine dair, Bakanlığımızdan alınmış bir müsaade de bulunmamaktadır ifadelerine yer verildi. Proje ile ilgili bir başka gelişme ise Tüketici Örgütleri Federasyonu tarafından var. Tüketici Örgütleri Federasyonu Genel Başkanı Fuat Engin Maslak 1453 projesi ile ilgili yayınlanan reklamın yayından kaldırılması ve idari para cezası uygulanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kuruluna başvurduklarını bildirdi. Başlattığı kampanyada Ağolu Holding'in iş makinelerine Fatih Ormanı'ndan derhal çekmesini istiyoruz yani yeşil liste destek verenlerin sayısı ise 40 bine ulaşmış durumda. Kampanya Change.org Taksim Maslak 1453 adresinde. Change.org Maslak 1453 ister bilgisayardan ister akıllı telefonunuzdan girebilirsiniz. Bu arada Twitter'dan takip etmek isteyenler hashtag Maslak 1453'ten de bakabilirler şu anda. Twitter'dan yazar Ahmet Ümit ve Refika'nın mutfağı da hani şu güzel yemek programlarını yapan kampanyaya destek vermiş. Dediğimiz gibi Change.org Taksim Mastak 1453 adresinde ulaşabilirsiniz. Bir kampanyada Okan Akın tarafından başlatılmış. Muhatabı ise Ankara Büyükşehir Belediyesi. Okan, ASKİ Spor Salonu'nda gösterimde bulunan Büyük Ankara sirkinde hayvanlı gösteri bölümlerinin kaldırılmasını talep ediyor. Ve bunun için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin adresi. Harekete geçmesini istiyor. Yıllardır hayvan hakları konusunda aktif çalışmalar yapan Okan, Ankara Büyük Sirk'te diğer sirklerden pek bir fark yok. Burada da hayvanlar türlü işkencelerle eğitiliyor, şiddet görüyor, çalışmadıkları zamanlarda daracık kafeslerde bekletiliyor. Hayvanların yaşam hakkına saygı duyan insanlar olarak tepkimizi göstererek Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni ''Hayvanların acısına son vermeye çağırıyoruz.'' diyerek talebini iletiyor. Ankaralılar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu bir hizmet olarak sirke ücretsiz girebiliyorlar. Gösteri alanında ulaşımda ücretsiz sağlanıyor. Bu durumu fırsat bilen ailelerin çocuklarıyla keyifli vakit geçirmek ve çocuklarına hayvanları sevdirmek için sirke akın ettiğini söyleyen Okan Akın, çocuklu aileler, gençler, pek çok izleyici hayvanların korkmuş, tedirgin ve yorgun göründüğünü söylüyor. En uzaktaki koltuklardan bile kaplanın sırtındaki kırbaç izleri görünüyormuş.'' ''Aileler çocuklarını bu işkenceye şahit etmekten dolayı üzgünler.'' diyerek konuyla ilgili gözlemlerini aktardı. Geçtiğimiz günlerde sirkin önünde bir grup duyarlı vatandaşla eylem yaptıklarını söyleyen Okan, sirk sahibinin işkencelerle ilgili sorularına yanıt vermediğini, bunun yerine arabasına binerek protesto grubunun üzerine arabayı sürdüğünü söylüyor. Bu olayın ardından Change.org'da imza kampanyası başlatmaya karar veren Okan, ''Sirk sahibiyle sağlıklı iletişim kurabileceğimizi düşünmüyorum.'' Bu yüzden kampanyayı Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e hitapen başlattım. Kendisinin hayvanlara karşı duyarlı yaklaşarak bu talebimde bana destek olan insanlara kulak vermesini ve sirkteki hayvan bölümlerini kaldırtıp hayvanları rehabilitasyona göndermesini istiyorum diyor. Hemen siz de şimdi Okan ve haklarını savunduğu hayvanlara destek olabilirsiniz. E pek çok ülkede zaten yasaklanmış hayvanlı sirkler ülkemizde nasıl hala olabiliyor pek de anlayabilmiş değiliz. Güzel günler dileğiyle, esenlikler. Hemen şimdi, gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesli.